Fatiha. Al-Fatiha means the opening. It is the first chapter of the Quran and is so important that it has been called the mother of the book. Fatiha'nın kelime anlamı açış, başlangıçtır. Kur'an'ın ilk suresinin adıdır ve o kadar önemlidir ki diğer bütün surelerden önce okunduğu ve onların tüm anlamını içerdiği için kitabın anası olarak isimlendirilmiştir. Namazın her rekatında Fatiha mutlaka okunur. Fatiha duaların en büyüğüdür. Orada Allah'a bizi sırat-ı yani yolların en sağlamına iletmesi, ulaştırması için yalvarırız ve bizi, kızıp yanlış yola, karanlıklara sürüklediklerinin yoluna değil, kendilerine nimetler bahşettiği insanların yoluna iletmesi için yalvarırız. Bu sure bize gösterir ki, dualarımız da, ümitlerimiz de Allah'a dairdir. Onunla ilgili, onunla bağlantılıdır. Fatiha suresi aynı zamanda her an okunabilecek bir duadır. Fatiha, en mükemmel duadır. Fatiha'nın ayetlerini kalbimize yerleştirir ezberlersek, manaları bize her zaman ayan beyan olur.